Ayasofya, 6. yüzyılda inşa edilen ve Bizans dünyasının en anıtsal kiliselerinin başında yer alan Ayasofya, bugün dıştan görünüşü itibariyle yapıldığı çağa ait özelliklerini tümüyle göstermekten uzaktır. Bu normaldir. Çünkü kendi anıtsal ölçüleri içinde günümüze kadar durabilmesi için duvarlarının önüne inşa edilen kontrforlar ve Türk çağında yapılan değişiklikler, eski görünümü büyük ölçüde değiştirmişlerdir. 500 lira yakın cami olarak kullanılması nedeniyle gerek köşelerine yapılan minareler ve gerekse türbe, şadırvan, imaret gibi İslami yapılar Ayasofya'ya cami görünümü kazandırmıştır. Bu bakımlardan 6. yüzyıl özelliklerini daha çok yapının içinde görüp izlemek mümkündür. 1935'ten itibaren Müze olarak kullanılan Ayasofya, Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen iki müzesinden birisidir. Pazartesi günleri dışında her gün ziyarete açık tutulmaktadır.